Efendim merhabalar... Merhabalar... Merhaba... Herkese merhaba... Nasılsın acaba? Eh, şükürler olsun... Ee, i̇yiyim işte kara gözüm... Sen nasılsın? Oh, bence pek iyi değilsin ha... Niye? Yüzün sararmış... Bakayım... Gözlerin morarmış... Belin gamburlaşmış... Yapma ya... Ne zaman olmuş bunlar? Bilmem... Onun sını bilemiyorum... Ama çok ihmal ettiğin belli... İyi de... Daha bu sabah elimi yıkarken yüzüme, saçımı tararken gözüme, kemer takarken de belime baktım efendim. Aman aman aman maşallah maşallah bakmış halim buysa Şuradaki benim şeker hastalığı da, ...saçındaki beyazın tansiyona... ...bu duruşun da kemik erimesine işaret benden söylemesi. Ooo. E, sen de bugün e, felaket habercisisin yahu. Ama birader dost acı söyler. Dost vaktinde uyarır. Dost vaktinde uyarmıyorsa görevini yapmıyor demektir. Ya ben iş işten geçtikten sonra seni uyarsaydım... ...daha mı iyi olurdu? Dost acı söyler. Seninki de katmerli oldu efendim. Sen yine haline Şükret... Bizim Kamil de Sara, Hasan da Verem. Adil de Hepatiti B'yi buldum ben böyle konuşa konuşa. Ne, ne diyorsun sen yahu? Ee, peki bunları nasıl biliyorsun kara kızım sana? <gülüyor> Meslek sırrı diyeceğim ama senden gizliğimiz haklım yok hacı Teknoloji. Bak sen şöyle elini koyduğunda neyin var neyin yok söyleyen bir alet çıktı da benim mi haberim yok efendim? Ee, bir nevi öyle de sayılır. Bir saniye bir saniye. Şimdi ben e, elimi bir yere falan koymadım. Senin yerine ben koydum. Aldım elime kumandayı bastım tuşuna. Orada birçok doktor anlatıyor her şeyi. Yahu sen şu sağlık programlarından mı bahsediyorsun yoksa? Hay Allah iyiliğini versin efendim. Öyle dinlemeyle oluyor mu bu her şey? Allah Allah oluyormuş bak. Söyleyiverdin bir çırpıda hastalığını. Evet doğru da e, kimini veremedin kimini kanser efendim. Ben bir şey etmedim. Belirtilere baktım öyle e, kanaatimi söyledim. Aman efendim ne belirtilere bak ne de. E, Boşver öyle her saç beyazı şeker hastalığına her ben tansiyona işaret etmez efendim. Ben öyle demedim zaten. Saçın beyazı tansiyona ben ise şekere işaretledim şekerim. Yahu, saçın beyazlığıyla tansiyonun ne alakası var şimdi? Sen işleri iyice birbirine karıştırdın Kara Ya bana bak arkadaş. Ben bir haftadır, tam bir haftadır var ya... ...o programı dinliyorum. Neyin ne olduğunu senden daha iyi bilirim. Aman ne uzun bir süre efendim. Bir sene dinle de diplomalı doktor çık bari. Yani profesör çıkacağım yakında. Diplomalı doktor olsam ne iyi. İster yerli malı kullanırım, ister frang malı. Hem sana mı soracağım? Zaten yakında kapımda kuyruklar oluşacak. Derdime bir çare diyenler olacak. O zaman hatırlatırım bu dediklerini sana. Aman hatırlat. Zihni maçalar. Biraz daha konuşursan... ...için açılacak benden söylemesi. İçim açıldı zaten sabahtan beri. Biraz versin zararı yok Ya sen git bir ameliyat olsana. Şöyle içini dışını bir açsınlar. Biraz hava al. Beyninde biraz hava alsın ha kana göl Neyse bari dinleyenlerimiz kasılmasın. Biz programı kapatalım efendim. <gülüyor> İşte hemen konudan uzaklaşmaya çalışmanız da hemen konuyu kapatmaya çalışmanız da başka bir hastalığa işaret. Sizde tipik bir şizofreni belirtisi görüyorum. bayağı hacivat. Ya onu nereden çıkarttın şimdi Karagöz'ün bunları? Bak bak bak, bak. hemen. Telaşlandı. Allah Allah. Teşhisi hemen koyunca terlemeye başladın. <gülüyor> tabii tabi Bak bu ücretsiz muayeneler ama bir dakikadan sonra ücrete de tabidir ha. Onu söyleyeyim. Hemen böyle şizofreni'yi ten de tespit ettim diye şey yapma bana yani. Yahu ben ne nesini... ...ne şizofreniyim, ne şeker hastasıyım... ...ne veremim, ne de ben fıtığıyım efendim. Nereden çıkartıyorsun bunları? İşte Televizyonda sevgili. dinliyorsun. Allah yani, Allah. Sevgili dinleyin. İşte sadece Karagöz'ün dediklerine inanmayın. Hacıvat'ın söylediklerine de inanın sevgili dinleyiciler. Ben hasta diyorum şu konuşmalara bakın. Sağlıklı bir insan bu yorumları, bu şeyleri söyler mi? Adam bıdy bıdy bıdy bıdy bıdy bıdy bıdy bıdy durmadan konuşuyor. Allah bana şifa versin. Allah çıldırtacaksın beni Karagöz'ün burada. Neyse efendim, Allah Allah. neyse tamam tamam. Şurada tamam. üzerine konuşuyoruz. Yön, yön, yön, yön, yön, yön, Yönetmenimiz uyarıyor. Konuyu da kapatın, programı da kapatın, ağzınızı da kapatın diyor. Efendim geldik bugün programımızı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 Teknik Yönetmen Kadir Çiftçi Ya Serkan, bari şeyleri söyleyebilen birini bulsaydık ya Gürültü yapmayız, stüdyodayız <gülüyor>